Papaz odalarındaki mozaikler, Papaz Odası olarak adlandırılan bu bölümde galeriye açılan kapının alanının da dilsiz kompozisyonunda, HZ, İsa ve Heze nokta Meryem mozaikleri günümüze tam olarak gelmiş, Vaftizci Yahya, Do Annes, tasgiri ise bozulmuş durumdadır. Ayrıca bu kısımda yer alan 600 yıla tarihlenen geniş dal kıvrımlarından oluşan bezeme motifleriyle diğer figürlü mozaikler arasında yer alan havarilerden, Petrus, Andreas, Lukas, Simon Zeoletes, Peygamber Hezekiye, İmparator 1. Konstantinos'un annesi Helena'nın tasvirlerinin olduğu düşünülen mozaikler günümüzde tam olarak ulaşmamıştır. Müzemizin bu kısmı ikona ve kilise eşyaları deposu olarak kullanıldığından ziyaretçiler tarafından görülememektedir.